Aslı adı Yusuf olan şair Urfal'dır. Çocukluğu ve gençliği Urfa'da geçmiş. iyi bir eğitim almış. Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Çoğu divan şairi gibi İstanbul'a gitmiş. Patişah Döncü Mehmet'ten himaye görmüştür. Dördüncü Mehmet'in Edirne'de Şehzadeler için düzenlediği İhtişamlı Sünnet Düğünü'ne katılmış. Bu düğünü Surnamatlı eserinde anlatmıştır. Patişah'tan izni alarak Hac yolculuğuna çıkmış. Bu Hac yolculuğunu Tuhvetül Harem'in adlı serini anlatmıştır. Şiirlerinde anlamı, düşünceyi ön plana almış. Türk edebiyatında Hikemi şiirin kurucusu olmuştur. Bu yönüyle Nabi, Türk edebiyatında Hikemi şiirin en büyük temsilcisidir. Nabi, söz sanatlarına fazla itibar etmemiş. Dili, divan edebiyatına göre sadedir. Ayrıca eserlerinde sosyal Olayları, ahlaki çöküntülerde de dile getirmekten çekinmemiştir. Nabi'nin Türkçe ve Farsça iki ayrı divanı vardır. Hayriye oğlu için yazdığı bir nasihat kitabıdır. Mesnevi tarzında yazılan eser dini, milli, ahlaki ve insani öğütleri içerir. Hikemi tarzın en güzel örneklerinden biridir. Didaktik bir eserdir. Nabi Aynı zamanda bu eserde yaşadığı dönemin hayatını, sosyal anlayışını da başarıyla dile getirmiştir. Hayrabat içinde masal sürelerin olduğu bir mesnevidir. Feridüttin Attar'ın İlahi Name adlı eserinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Sur, düğün demektir. Surname düğün kitabıdır. Hac çocuğunu Tuhvetül Haremeyn adlı eserinde anlatmıştır.